Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin. İlahi ve meddin. Ama ba'd. İmam Bukhari rahimahullah diyor ki, babul iktidai bisuneni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine iktida etmek, tabi olmak, ittiba etmek. ve kuran Allah Teala'nın şu buyruğu. Ve c'alnâ lil-muttaqîne imâmen. Biz dedi muttakilere takva sahibi olanlara imam kıl. Allah Teala'nın bu sözü ile ilgili bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti onun sözü, fiili, değil mi? Davranışları ahlaki Ve yaratılış hulki vasıfları. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Burada İmam Bukhari bizlere Allah Teala'nın bu buyruğunu zikrediyor. Bizleri muttakilere ne yap? İmam. Kıl. İmam yap. Kale. İmam Bukhari diyor ki, dedi ki Diyen kim burada arkadaşlar? Diyen, burada bulamazsınız. Diyen diyor, hadisin içerisine baktığınız zaman, rivayeti araştırdığınız zaman, bu diyenin mücahit olduğunu görüyorsunuz. Kim o mücahit arkadaşlar? Mücahit, kimin öğrencisi? İbn Abbas'ın öğrencisi. Mücahit İbn Cevr, İbn Cevr. Mücahit İbn Cevr, İbn Abbas'ın öğrencisi. Bu ayeti nasıl açıklıyor Bakın. Ve immeten bimen kablena ve yaktedii bina men ba'dena Şimdi bu ayeti okuduğumuz zaman, Türkçesinden de anladığımız zaman, baktığımız zaman burada herkese sorsak, herkesin diyeceği şey şudur Allah'ım bizleri, bizden sonrakinlere ne yap? Bizden sonra gelecek olan takva sahiplerine önder yap, örnek yap değil mi? Yani Allah'ın bu buyruğunu bu ayetini nasıl anlar herkes burada? Bu şekilde anlar. Bizleri kime önder hep? Bizim ardımızdan gelenlere. Ama Mücahit nasıl tefsir ediyor? Bakın diyor ki kendimizden önce gelenleri örnek alan imamlar yap. Ve kendimizden sonrakileri örnek olan imamlar yap. Kendimizden önce gelen, bizden önce yaşayanları örnek alan. Yani buradan ne işaret ediyor Mücahit? Bu din arkadaşlar silsile dinidir. Bu dinde yeni bir şey yoktur. Bu dini yaşadığın bugünkü bu dini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu dini Cebrail'den almıştır. Cebrail de bu dini kimden almıştır? Allah-u Teala'dan almıştır. Eğer dinini bu din üzere, bu minval üzere, bu hal üzere yaşıyorsan, sen doğru yol üzeresin. Ama aldığın dini, sahip olduğun fikirleri, ulaştığın görüşleri, itikad ettiğin inanışları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat edemiyorsan, götüremiyorsan bil ki senin üzerinde bulunduğun o din dalalettir, sapıklıktır. O seni ateşe götürecektir. Burada İmam Ahmed bin e, Hamel'in rahim Allah'ın şu sözü çok önemli diyor ki: Ya ki entekkalleme fi meseletin, liseleke fiha imam. Bir meselede, bir konuda imamın olmadan, senden önce bu, bu konuda konuşmuş olmayan bir konuyu hakkında sakına konuşma. Yani selef'in konuşmadığı. Sahabenin konuşmadığı, tabinin konuşmadığı bir meseleyi sen ne yapamazsın? Konuşamazsın. Onların sükut ettiği konuda sen de ne yapacaksın? Sükut edeceksin. Ama bugün öyle bir zamanda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, değil mi arkadaşlar? Adam utanmadan çıkıyor işte televizyonda, radyoda, ders halkasında, gazetede yazmış olduğu yazısında veyahut da İlahiyat Fakültesi'nde verdiği derste de diyor ki bu ayeti diyor bugüne kadar kimse benim gibi ne yapmadı anlayamadı ve bu şekilde kimse benim gibi ne yapmadı tefsir etmedi. Yani Ahmet İbn Hanbel'e bakıyorsun binlerce hadis ezberlemiş ümmetin kendisine döndü hala bakın ölümünün <gülüyor> üzerinden 1200 yıl geçmiş Ahmet İbn Hanbel deyip hayırla ediyoruz ve bu konudaki İşte görüş, Ahmet'in görüşü böyledir diyoruz ve Allah'ın peygamberine göndermiş olduğu dini bu silsileden bizler yaşamaya devam ediyoruz. Ne diyor? İyyâke <Ses> ente <Zheng> tekelleme fi mes'eletin ve leyse leke fîhî imâm İmamlının olmadığı senden önce bu görüşü aldığın bir senedinin olmadığı bir konuda sakın konuşma. O meseleye girme. Ama şimdi insanlık öyle bir hale gelmiş ki, diyor ki bu ayeti bu zamana kadar kimse böyle anlamamıştır. İlk defa ben bunu bu şekilde anladım. Bu böyle anlaşılmalı. Bu dalaletin, sapıklığın ta kendisi arkadaşlar. Bu böyle söyleyen bir adamdan ne yapmak gerekiyor? Sakınmak gerekiyor. <gülüyor> Arkadaşlar, ve ceallâ lilmuttakîne imâme, takva sahiplerine imam olabilmek için, takva sahiplerine örnek olabilmek için bir insanın ne yapması lazım? Kendinden öncekileri örnek alması lazım. Onun için Mücahit burada öyle diyor. Bizleri kendinden öncekileri örnek alan ve kendinden sonrakileri örnek olan imamlardan kıl. Yani kendinden öncekini örnek alan ve kendinden sonrakini örnek olan imamlardan kıl. Çünkü sen yani ne yapamazsın? Birden imam olamazsın. Ne olman gerekiyor? Senden önce bir imam olması gerekiyor. Senden önce bir örnek aldığın model olması gerekiyor. Ta ki nereye gidene kadar bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidene kadar. Allah-u Teala ne buyuruyor? وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizler için Rasulullah en güzel örnek vardır. Kimler için aynı şekilde ahiret gününü umanlar için Mankinderülallah'a wa liyomilakhir. Allahu Teala'yı uman, ümit eden ve ahiret gününü ümit eden insanlar için örnek vardır. Bak bunların hepsi takvanın tarifi. Vezkerallah <gülüyor> keciyirav. Allahı çokça anan. Bunların hepsi arkadaşlar takvanın semeresi, takvanın alametleri, işaretleri. Takvanın defatlı tarifini yaptık hatırlarsanız. Yine bazı ilim ehlinin naklettiğine göre takva. Diyorlar ki, insanların senin sözünde kusur bulmaması, yani kötü sözler duymaması. Meleklerin amellerinde, senin amellerinde kötü ameller görmemesi, yazmaması. Allah'ın da kalbinde kötü şeyleri ne yapmaması? Bilmemesi. Yani, Takva öyle bir şey ki sözüne dikkat edeceksin. Amellerine dikkat edeceksin. Ve daha da önemlisi içine, kalbine, gönlüne, niyetine dikkat edeceksin. Takvanın kelime olarak ifade ettiği manası Arapça'da ilim ehli diyor ki Sıyane. Ne demek Sıyane? Korunmak. Tedirgin olmak manalarına da gelir. Bugün mesela servis diye modern dilde beyaz eşyadır, bilgisayardır. Bunları bakıma soktuğunuz zaman ne deniyor ona? Siyane. Neden? Siyane korunuyor yani. Adam alıyor beyaz eşyanı senin tamir ediyor. Hastalıklardan, problemlerden, arızadan korumaya çalışıyor. Takvanın da topladığı, içerdiği Mana budur. Siyane. Korunmak. İnsanın ne olması? Pür dikkat olması, tedirgin olması. Bu şekilde ne erer insan? Allahu Teala Teala'yı uman, Resulullah sallallahu aleyhi ve örnek alan, ahiret gününü uman, isteyen ve Allah'a çokça anan bir insan olur. Burada İmam Bukhari rahimahullah bizlere İbnu i Avr İbn-i Bu da tabiinin küçüklerinden. Abdullah İbn-i Onun bize sözünü naklediyor. Dikkat ederseniz Bukhari, rahimahullah, burada genelde bunu yapıyor, rahimahullah. Eğer başlıkta ayet zikrettiyse, başlıkta bir ayet zikrettiyse, o ayetin tefsiriyle alakalı ondan sonra Tabiine ait bir kimsenin sözünü direkt naklediyor. İmam Bukhari tabiine yetişti mi? Gördü mü? Hayır. Direkt ondan ne yapıyor? Naklediyor. Ona giden senedini İmam Bukhari düşürüyor. Biz bu tür rivayetlere ne diyoruz? Hadis ilminde muallak diyoruz. Ta'lik. Yani İmam Bukhari ne yapıyor? Kendinden önceki hocasını ve ondan önceki hocasını abi Düşürüyor. Aldığı Hocayı düşürüyor. Aleykümselam, ve ve rekatuhu. <gülüyor> <alhamdülüyor> niye düşürüyor İmam Bukhari rahimahullah burada? Sebebi ne arkadaşlar? İmam Bukhari bize niye senedini taklıyor? Burada bu kitapta neden bu hadisin kimden aldığını bize göstermiyor? Ne olabilir? Evet. Hayır. İmam Bukhari'nin bu kitaptaki sıhhat şartı yani normal hadisin sahih olma şartlarından çok üst yerlerde. İmam Bukhari mükemmel olanı arzulamış bu kitapta. Şartları çok zirvede olduğu için konuyla alakalı o şarta uyan bir ravi zincirini bulamayınca ne yapıyor? O rivayeti hocasından ve hocasından sonraki kişiyi düşürerek direkt sözün sahibine Sahibinden naklediyor. Bize şunu işaret ediyor. Diyor ki bu benim bu kitaptaki sahihimdeki şartına ne yapmıyor bu hadis? Uymuyor. Ama bu hadis sahih mi? Sahih. Ancak benim bu kitaptaki zirve yaptığım, zirve olarak koyduğum şartıma uymadığı için ben bunu yine size naklediyorum, zikrediyorum, bunu sizlerle paylaşıyorum. İstifade edeceksiniz bundan ama benim şartıma bu kitaptaki şartıma uymuyor. Onun için Buhari'nin dışında ne yapmış ilim ehli? Bu rivayetleri aramış. Bakıyorlar ki Ebu Davud da buluyorlar. Bakıyorlar ki başka yerde buluyorlar. Oradan anlaşılıyor ki Ravi'ler ve hatta Buhari'nin kendine ait başka kitaplarında buluyorlar. Çünkü başka kitaplarındaki sayı hadis şartıyla bu kitaptaki sayı hadis şartı bir değil. Onun için Buhari bize diyor ki an اِبْنِ Aun Tabi'inden bu tabi'nin küçüklerinden Abdullah İbn-i Avn diyor ki سَلَاثٌ اُحِبُّهُنَّ li وَلِإِخْوَانِ Üç şey var ki diyor üç şey Bu üç hususu, üç şeyi kendim için ve kardeşlerim için çok seviyorum, çok arzuluyorum. Yani bunları sürekli gündem yapmayı, onlara nasihat etmeyi, kendime nasihat etmeyi bu üç şeyle sürekli kendime bunu hatırlatmak istiyorum. Ve etrafımdaki kardeşlerime de. Nedir o? Bakın neyle başlıyor Abdullah İbn-i Avn? Hâdîhissünnâ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini öğrenmek. En yeteallemuha ve yeselu anha. Resulullah'ın sünnetini öğrenmek ve onun sünnetini yapmak? Sormak. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. Bizlerin de bu nasihatleri birbirimize yapmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Çünkü din nedir arkadaşlar? Din Allah-u Teala'nın ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleridir. Ve bunu anlayan sahabenin fehmidir, anlayışıdır, amelidir değil mi? Bu din bu şekilde bize sahabeden tabiine, tabiinden ondan sonraki nesillere aktarıla aktarıla gelmiştir. Dediğimiz gibi dinde yeni bir şey yoktur. Dünyada sürekli yeni buluşlar vardır. Sürekli yenilenir ama Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanındaki din ne ise bugün de din odur. O günkü namaz nasıl kılınıyorsa bugünkü namaz da o şekilde kılınır. Evet o gün camilerde klima yoktu ama bugün camilerde klima olması bu konuya dahil değildir, değil mi? O gün insanlar çamura, taşa secde ediyordu ama bugün halıya secde ediyoruz. Biz halıya secde ederken bu halıya secde etmemiz ile Allahu Teala'ya özel bir ibadet yaptığımızı, bu halıdan dolayı özel bir sevap kazandığımızı umuyor muyuz? Hayır. Yani bu halıya secde etmemiz çağın gereklilerinden bir şey olduğu için bunu kullanıyoruz. Ama namaz olarak, o gün öğlen namazı 4 ise bugün de dört. Aleyküm O gün güneş ve ay tutulduğunda güneş ya da ay tutulduğunda insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay tutulmasından dolayı namaz kılarken bu namaza insanları çağırmak için ezan okuyorlar mıydı? Okuyorlar mıydı? Okumuyorlardı. Değil mi? O zaman biz de bugün ne yapmayacağız? Okumayacağız. Şimdi bu örnek bizim için güzel bir örnek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay tutuluyor. Namaz kılınacak. Değil mi? Ezan okunmuyor. Halbuki cemaatle namaz kılınacak. İnsanların cemaate gelmesi lazım. İlan edilmesi lazım. Cemaatle namaz için ilan edilecek, e, cemaate çağırmak için, bu ilan için kullanılacak en güzel şey ne? Ezan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okutuyor mu bu namaz için? Okutmuyor. Halbuki o günün şartlarında o insanları, o cemaate, o namaza çağırmak için ezan okutması ihtimali yüksek değil miydi? Yüksekti. Bunu terk ettiyse aleyhissalatü vesselam, o gün, bizim de bunu bugün terk etmemiz nedir? Sünnettir. Sünnettir derken, dindir yani. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün yapması gerekiyorken yani yapmadığı bir şeyi. yani Akıl ve o günkü ortam, vakıa, realite, gerçek. şartlar yapmasını gerektiriyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam onu yapmamış o gün? Yapmamış, terk etmiş. Bugün de bizim bunu yapmamız ne değildir arkadaşlar? Caiz değildir. Şimdi bu örneğin üzerinden hareketle gelelim. Modern günümüzde işlenen bidatlere. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem döneminde insanlar farz namazını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la kılarlar. Ondan sonra peygamberimiz selam verdikten sonra herkes oturur. Üç kere estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah der. Herkes kendisi der. Ondan sonra Allah'ım entes selam, amin kes selam, tebarek deyazel ikram der. Sonra herkes kendi tesbihini kendisi ne yapardı? Çekerdi. Şimdi bugün ne diyor insanlar, Müslümanlar? Bunlar bizim kardeşlerimiz. Cahil, avam, vatandaş. Bunların başında hocaları da aynı şekilde. Diyorlar ki İşte bizim niyetimiz, bu topluca tespih çekmedeki niyetimiz, gayemiz, amacımız nedir? İnsanların birçoğu tespih çekmeden camiden ayrılıyor. Ya tespih çekmeyi bilmiyor. Topluca hep beraber yapalım. cemaatle rahmet vardır. Bunu hep beraber çekelim. Niyetimiz bu diyorlar. Biz onlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Dinde yenilik bu manada. Dinde yenilik yoktur. O gün için din olan neyse bugün için de din odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o günün şartlarında cemaat rahmettir adı altında insanlara topluca tesbih çektirmesi mümkün iken bunu terk etmiş ise aleyhisselam, bizim de onu terk etmemiz bizim üzerimize farzdır. Bunu yapmamız gereklidir. Bu çok önemli bir kaide arkadaşlar. Bu çok önemli bir kaide ve kural. Bu kaideyi iyi zapt ederseniz bütün karşılaştığınız, karşılaşacağınız bidatlere karşı bu kalkanı çıkartabilirsiniz. Adam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor senede bir kandilini kutluyoruz. Doğum gününü kutluyoruz. Yani. Mevlid. Şimdi diyoruz ki aleyhissalatü vesselam ashabını birçok yere camiye toplamış değil mi? Yani beş vakit namazın dışında savaş olacak toplamış, ayet inmiş, çağırmış. <gülüyor> bir şey ilanı direk çağırmış. Ay tutulmuş, toplamış, çağırmış. Namaz kıldırmış onlara. Ama aleyhissalatü vesselamın yapması mümkün iken, doğum gününü insanlarla birlikte kutlaması mümkün iken, bunu yapmaması, bunu terk etmesi, Allah'a böyle bir ibadetle, böyle bir şeyle yaklaşmaması, bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu işin dinden olmadığını gösteriyor. Şayet dinden olsaydı bunu kim yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapardı. Bizler de o yaptığı için yapardık. O gün onu yapması mümkün iken yapma yapmaması bizler için neye işaret ediyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer kendisi kutlamayacaksa doğum gününü kim kutlayacak ki başka? Değil mi? Ya yani bir insan kendi doğum günü kendisi kutlar. Eğer bu ondan istenen, dinen istenen bir şeyse ya da herhangi bir şekilde istenen bir şeyse önce kendisi kutlar bunu. Çünkü kendi doğum günü, kendi yaş günü değil mi? E bunu aleyhissalatü vesselam yapmamış. Onu seven ashabı yapmamış. O zaman biz de ne, yap ne yapmayız bunu? Yapmayız. Onun için sahabeden Ammara İbn-i Ur-Eybe radıyallahu anh Kufe'ye gidiyor. Kufe'de camiye giriyor. Camide Bişir i̇bn Mervan var. Cuma namazında. Hutbede ellerini kaldırmış. Dua diyor hutbede. peygamberin sahabesine bakın arkadaşlar. Camiye giriyor. İmam Mutebbe de ellerini kaldırmış. Şimdi sahabe bu az önce söylemiş olduğumuz kaideden hareketle, kuraldan hareketle sert bir dille ne yapıyor? Eleştiriyor. Kullandığı ifade de çok sert. Çünkü sahabe onun için geçen haftaki derslerimizde söylemiştik ki en önemli hayatlarındaki en önemli gündem ne? Din. Ne diyor? Bir hatırlarsanız Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh. Birisi gelip deyince sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki bize inmiş olsaydı biz o günü ne yapardık? Bayram ilan ederdik. Direkt Hazreti Ömer diyor ki ben o ayetin nerede, ne zaman, hangi gün, hangi ayda indiğini biliyorum. İkinciden sonra indi. Arafe günü indi. Cuma günüydü. Değil mi? Çünkü gündem o. Sahabe için din çok önemli. Geliyor bu sahabe Kufe'ye. Bişir Mervan ellerini açmış hutbede, hutbede dua ediyor. Diyor ki, kabahallahu tilkeli yedeyin diyor. Allah diyor iki elini mahvetsin senin diyor. Diyor, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken gördüm. Dua ederken diyor elini, baş parmağını yukarı kaldırıp indirmekten başka bir şey yapmıyordu. Demek ki, asıl olarak biz insan dua ettiği zaman ne yapar? Ellerini kaldırır değil mi? yani gecenin üçte birinde kalktın, namaz kıldın. Açtın ellerini, dua edebilirsin. Değil mi? Yani. Ama hutbedeki duada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp dua etmesi mümkün iken bunu terk ettiyse, böyle bir şey yapmadıysa, cuma namazını kıldıran imamın da, cuma namazını dinleyen, hutbesini dinleyen cemaatin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapması mümkün iken yapmadığı bir şeyi bizlerin de ne yapmaması gerekiyor? Yapmaması gerekiyor. Terk etmesi gerekiyor. Sahabe de bu şekilde sert bir dille bu imamı eleştiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede minberde gördüm. Dua diyor bu parmağını ne yapıyordu? Böyle kaldırıp indiriyordu duada. İşte bu Abdullah İbni diyor ki üç şey. Kendim için ve kardeşlerim için tavsiye ediyorum. Sünneti öğrenmeleri ve onu sormaları sünneti. Az önce Ahmet İbni Anbel'i anlattık değil mi? Hapise girmiş. Hapiste hadis istiyor. Aynı şekilde Seleften bir tanesi bağını bahçesini satıyor Mısır'da. Oğlunu Medine'ye gönderiyor. Medine'ye git diyor. Orada kim var Medine'de arkadaşlar? Malik var. Tamam Malik. Tabi Mısır'da bu ilim ehli. Mısır'da Lays zannedersem Lays ibn Sa'd Evine Hadis talebeleri girermiş, çıkarmış, Gelirmiş, gidermiş. Bu insanlar o Mısır'da Yaşayan hadis talebeleri alışırlar. Yani evine izinsiz girerler. onun Hadis talep ederler. Hadis yazdırırlar kendilerine. Bu şekilde ilim talep ederlermiş. Bu çocuk Medine'ye geliyor. i̇mam Malik'in evine paldur yürüyor. giriyor. Şimdi bazı alimler var ki yani anlattı ki inattır, heybetlidir, serttir. Yani. İmam-ı Malik de heybeti olan yani heybet ne demek arkadaşlar? Yani duruşundan böyle karşısındakinin korktuğu. Bazı insanlar vardır. Yani yumuşak huyludur. Eee Heybeti bir yoktur. Herkes onun yanına böyle rahat rahat gider. Bazı insanlar vardır ki adamın içinde çok yumuşaktır ama dış görünüşü olarak <gülüyor> bir heybet vardır. İnsanlar önünü iletirler, bir şeyler yaparlar. Yani böyle bir titrerler. İmam Malik, İmam Zehebi Rahim Allah diyor ki onun heybeti diyor muvattaaya da yansımış. Kitabına bile yansımış. Geliyor bu çocuk Medine'ye giriyor İmam Malik'in evini açık buluyor. Odasına giriyor. Tabi yani o zamanki ev derken bugünkü böyle binada 90 metrelik evleri şey yapmayın yani. Şimdi mesela Araplarda hala aynı adet var. Yani ailenin, ev halkının girdiği yer ayrıdır, misafirin gelip geleceği yer ayrıdır. O kapı açıktır sürekli. Anlatmıştım Kuveyt'e gittiğimde değil mi? Yani adamın bir evi var, ailesinin girdiği yer çok ayrı bir yer. Aileden giriyor. Bir de misafirlerin gelip oturduğu bir yer var. Orası açık sürekli. Bu gençlik delikanlı İmam Malik'in evine giriyor. İmam Malik görüyor bunu, diyor niye izinsiz giriyorsun evime diyor. Sen kimsin diyor. Bu ne? Edepsizlik. Ondan sonra diyor ki şeylerine yanındaki İmam Malik hizmetçilerine diyor bunu edeplendirin biraz böyle şey yapın. Sopalayın. Nedir bu? Hal ve hareketler. Ondan sonra sonra anlatıyor bu genç İmam Malik'e benim diyor. Babam böyle böyle Malum mülkünü sattı, beni buraya gönderdi hadis almak için. İmam Malik ona 10-11 on, on tane hadis rivayet ediyor hemen. Diyor ki İmam Malik'e yarın da diyor bana şey yap, vurdur. Ama diyor 11 tane bana yine hadis ne yap, rivayet etti, naklet. Yani selef böyleymiş arkadaşlar. Kalkıyorlar Medine'den Mısır'a gidiyorlar, değil mi? Ne için? Sırf bir hadisi duymak için, hadisi öğrenmek için. Çok önemli bir şey. Yani. Sonra diyor ki Abdullah ibn A'un Vel Kur'an en yetefehemuhu ve yeseelün nâse anhum Kur'an'ı öğrensinler. Kur'an'ı öğrensinler demiyor hatta burada. Kur'an'ı anlasınlar ve insanlara Kur'an hakkında soru sorsunlar. Kur'an'ı öğrensinler dememesinin sebebi ne? Sünneti öğrensinler diyor ama Kur'an'ı anlasınlar fehmetsinler. idrak etsinler. Diyor ki ilim ehli eskiden selef döneminde Kur'an'ı öğrenmek böyle bizim gibi bu çağlarda 40 yaşında 50 yaşına kadar Değildi yani. İşte bu bu çağın ayıbı bu arkadaşlar. Bu çağdaki yaşayan Müslümanların ayıbı. Kur'an-ı Kerim'in 40 yaşına gelip de 50 yaşına gelip de 20 yaşına gelip de 15 yaşına gelip de öğrenmemesi. Eskiden ha, 4 yaşındayken, 5 yaşındayken, 6 yaşındayken, 7 yaşındayken çocuklar Kur'an-ı Kerim'i öğrenir derken ediverler o manada yani. Hafız olurlardı arkadaşlar. Ana kucağında Beşikte sallarken insanlar hafız olurdu. Yani bu, bu tür beşikte küçükken ezberleyen insanlardan bir tanesini ben dahi gördüm. Adam Kur'an-ı Kerim'i ne zaman ezberlediğini hatırlamıyor. Geçen sene hacca gittiğimizde görmüştüm yine bir Pakistanlı. Babam diyor 4 yaşında başladı hafızlığa, 7 yaşında bitirdim hafızlığı diyor. Ama adam araba motoru gibi yani ayetlere alakalı bir ayet sor, Şu surede şu ayet. Yaşı 50 küsür, 60 küsür yaşındaydı. 58-60 yaşındaydı. Aynı odada kalmıştık. Ayetleri soruyordum hemen. Ne zaman ezberledin sen ya bu şeyi? 4 yaşında başladım, 7 yaşında bitirdim. Yani Selef döneminde, ashab döneminde böyle Kur'an öğreneyim. 15 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş. Yani çocuklara Kur'an ne buluyor? Küçük yaşlarda öğretiliyor. Ama şimdi ne var? Baskı yapmayalım. eee oyuncağı. Şu an çocuklar neyin hakimiyet altında? Oyunların, laptopların, iPad'lerin, çizgi filmlerin, değil mi? Bunların bunlar yetiştiriyor şu anda çocukları. Maalesef. Bir alimi dinliyorum. Diyor ki kızım var diyor 10 yaşından küçük. 7-8 yaşında diyor. Sabah namazından önce diyor gidip namaza kaldırıyordum onu. Böyle biraz gevşek davrandığı zaman böyle vurur gibi yapıyordum diyor. yani Vurmuyordum ama diyor vurur gibi yapıyordum. Kafasını kaldırıp bana diyordu ki, diyor, baba daha 10 yaşına ulaşmadım. <gülüyor> yani Çocuklarda ne var arkadaşlar? Yani bu anlatılan çocukta Fehm var, anlayış var. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Çocuklarınızın ne yapın? 7 yaşında namazı emredin. 7 yaşında namaz, hadi namaz kıl. Kılmalısın, Allah-u Teala emrediyor. 10 yaşına geldiği zaman ne yapacaksın artık yavaş yavaş kuracaksın yani bunda bir şey yok. Bu alim diyor ki Kızımı diyor yani sabah namazından önce kaldırıyor eğitmek için. O gece o günün en faziletli vakti, duanın yapılacağı vakit değil mi? Namaza kaldırdım. Kafasını kaldırdım. Baba daha 10 yaşıma girmedim. Evet, Allah Teala bizlere de böyle çocuklar nasip edesin. Evet. ya da onlar İllamin Hayır diyor ki 3 olarak insanları insanlarla uğraşmayı bıraksınlar 300usta yani bu, bu. Ya insanlar Hayır hariç insanların hayrı olan meseleler hariç insanlarla ne yapmasınlar e, meşgul olmasınlar kendi dertleri kendi amelleri kendi problemleri kendi günahları kendilerine yetsin Ama bugün maalesef öyle bir Hale gelmiş ki insanlar, 24 saat bıraksan adamı ne yapacak? Onun bunun hakkında konuşacak, onun bunun kusurunu, günahını, ayıbını zikredecek. Tabi ilim ehli ne yapacak? Hataları beyan edecek, yanlışları beyan edecek, bunları konuşacaklar, bunların sükut edilmeyecek. Evet ilk hadisi alalım, vaktimiz var mı? ilk hadisi alalım bu bapta ilk hadisi diyor ki imam buhayri rahimehulla qala haddathana amr ibnu abbas elbahili qala haddathana abdurrahman ibnu almehdi qala haddathana sufyan es-seuri an wasil ibnu hiyan an abi wa'il shaqiq ibn salama qala جلست الى شيبه في هذا المسجد wa'il diyor ki an abu e, abu diyor ki bu mescitte nereye işaret ediyor Mescidi Haram. Kabe'yi işaret ediyor. Kabe'de diyor Şeybe denen adamın yanına oturdum. Şeybe, bu adam Şeybe İbni Osman İbnu Tavha El Abderi. Bu aile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin anahtarlarını kendisine verdiği aile. Anahtarlar onlarda. Bildiğim kadarıyla hala onlarda. Kıyamete kadar da onlarda kalacak. Bugün böyle kral... Kapıya gittiği zaman anahtarı çıkartıyorlar çıkartıyor bu aile mensupları ceplerinden. Önce kendileri giriyorlar ondan sonra içeri gireceklerini alıyorlar. Allah Allah Resulü bu aileye bu şeyi vermiş. Vermiş. Bu şeybe diyor ki bu Ebu Vail diyor ki bu camide oturdum, Mescid-i Haram'da oturdum. Bana diyor şeybe anlattı ki dedi ki diyor Cellesa iley Omar fi meclisika. Hada. Ömer diyor bir gün senin oturduğun bu yere oturmuştu. Şeybe anlatıyor şimdi. karşısındaki de Ömer. Ve dedi ki diyor Ömer, "Hememtu anla ada fiha safra ve la beyda illa qasamtuha Ömer dedi ki, Kâbe'nin şu içinde bulunan gümüş olsun, altın olsun her şeyi satıp her şeyi dağıtıp Müslümanların fakirlerine vermek istedim. Kâbe'nin içinde o zamanlar altın var, gümüş var, neden var? İnsanlar gelip sadaka olarak bırakıyorlar Kâbe'ye. Buradan alınarak ne yapısın Kâbe'ye harcansın. Aynı şekilde Eskiden Kabe'nin örtüsü mesela nasıl yapılırmış, nasıl dikilirmiş, ilim-i mehli zikrediyor. İnsanlar, ki bu sünnettendir, Kabe'ye getirdikleri kurbanları ne yaparlardı? Keserlerdi ve ona bir elbise giydirirlerdi. Yani bir işaret vururlardı hayvana. Ve üstüne bir örtü bırakırlardı. Bu örtüler toplanılarak da Kabe'nin örtüsü yapılırmış. İlim-i mehli bunu zikrediyor. Ömer diyor ki, buraya getirilen altınları, gümüşleri ne yapardım ben? Yani ne yapmayı istiyorum, ne yapmayı arzuluyorum? Buradaki abin içinde tutmayıp bozdurayım veyahut da işte fakirlere dağıtayım. Ne diyor bakın şeybe? Kultu ma ente bifa'il. Dedim ki diyor bunu yapamazsın. Ömer'e diyor, halife'ye diyor. Ömer diyor ki kâle limme. Niye yapamam? Kultu lam yef'alhu sahibak. Çünkü senin iki arkadaşın, kim onlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Böyle bir şeyi ne yapmadılar? Yapmadılar. Onların döneminde, az önce söylediğimiz konuya geldik. Onların döneminde yapmaları mümkün olan bir şey. Kabe'nin içindeki altını gümüş al. Fakirlerde. Onların yapmadığı bir şey de yapamazsın. Kale <gülüyor> humel mer'anu yuktada Diyor ki Ömer, evet o ikisi Resulullah s.a.v. Ebu Bekir, kudvet olacak. Örnek olacak kimselerdir. Yani burada Ömer İbn-i Khattab yapmak istediği şeyden hemen ne yapıyor? Vazgeçiyor. Geri çekiliyor. Diyor ki o ikisi nedir? Örnek alınması gereken insanlardır. Evet. Bu hadiste kalalım. Subhanakallahumma ve bihamdik, Eşhedü en la ilahe illa ente aslaqühe kuratu